10. Özellik Sağlam çekirdeklerin oluşturulmasından sonra davetin açığa vurulması Bu çekirdeklerin oluşturulmasına en büyük delil, şiddetli sıkıntılar ve kafirlerle çatışmalar başladığı zaman ilk Müslüman olanlardan hiçbir kimsenin dininden dönmemiş olmasıdır. Davanın ilk adımlarını yaşayan bu Müslümanlar daha sonraları iman, Ahlak, cihat ve fedakarlıklarıyla İslam'ın zirvesine ulaşmışlardır. Müslüman ümmetin en yüksek tabakasının, cennetle müjdelenen on sahabi ve istisna olarak onlarla beraber Hz. Ömer radıyallahu anh'ten oluşan tabaka olduğunu bilmemiz yeterlidir. Bu tabaka, Müslüman toplumunun yönetici neslini oluşturmuştur. Bütün halifeler bunların arasından seçilmiş ve Resulullah aleyhisselam, onlardan razı olarak vefat etmiştir. Yeryüzünde İslam davasının yükünü ve bu dinin düşmanlarına karşı büyük mücadelenin sorumluluğunu bu çekirdekler yüklenmişlerdir. Gizlilik merhalesi bitip yüz yüze mücadele merhalesi başladığı zaman daha önce isimlerini zikretmiş olduğumuz Müslümanların müşrikler tarafından yok edilmesi çok zordu. Bu 60 Müslüman, kendilerini bekleyen bütün zorluk ve sıkıntılara katlanarak Allahu Teala'nın rızasına nail olmuş kimselerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın onlara karşı duyduğu sevginin derecesini belirtmek için Halit bin Velid ile Abdurrahman bin Avf arasında geçen şu olayı nakletmemiz yeterlidir. Halit bin Velid ile Abdurrahman bin Avf'ın arasında bir anlaşmazlık çıkmış. Halit bin Velid radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhi yermiş ve sonunda meseleyi Resulullah Aleyhisselam'a götürmüşlerdi. O da Halid bin Velid'e şöyle demişti. ''Ey Halid! Ashabımla uğraşma! Vallahi Uhud dağı kadar altının olsa ve onu Allah yolunda harcasan, yine de ashabımdan birinin sabah ile akşam veya akşam ile sabah arasında kat etmiş olduğu mesafeyi alamazsın.'' Halid bin Velid radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın ashabından olduğu ve fetihten önce Müslüman olup Allah yolunda bütün malını sarf ettiği halde, bütün bunlara rağmen İslam'ın binası omuzlarında yükselmiş ilk sağlam çekirdekleri oluşturan kişilerden biri olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'i yerdiği zaman kendisine bu söz söylenmiştir. Yeryüzünde kadınlar arasında bütün yönleriyle mükemmelleşmiş kadınlardan biri olan Hz. Hatice radıyallahu anhayı, Esma binti Amis ve Ümmül Fadıl binti El-Haris gibi tarihte kadınlara en yüce örnekler olan mücahideleri kesinlikle unutmayınız. Son olarak soruyoruz, gizlilik merhalesi diye isimlendirdiğimiz bu merhalenin İslami hareket tarihinde tekrarlanması mümkün müdür? Benim düşüncelerime göre mümkün değildir. Başka bir deyimle günümüzde gizli davet ve gizli örgütlenme rolünde bir İslami hareketi düşünmemiz mümkün değildir. Davet ilan edilmiştir. Ebediyete kadar baki kalacak olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet-i ortaya konulan İslam prensipleri dünyanın her tarafına yayılmıştır. İslam hakkında yazılan ciltlerce kitap bütün insanların mülkü olmuştur. Bundan dolayı İslami hareketin daveti gizli tutmasında bir gerekçe görmüyorum. Aynı zamanda İslami hareketin ilk gizlilik merhalesinde olduğunu söyleyenlerin görüşlerini kabul etmiyorum. Bunun yerine şöyle denilebilir. Gizli davet merhalesi ebediyete kadar bitmiştir. Çünkü bu din ilan edilmiş ve tamamlanmıştır. Gizlenme durumu son bulmuştur. Bugün size dininizi bütünledim. ''Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim.'' Maide Suresi 3. Ayet Bu konuyla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. İslami hareketin genel olarak bu merhaleyi aşmış olması, İslami hareket içerisindeki bazı kişilerin bu merhaleyi yaşamaması anlamına gelmez. Söz konusu olan kişiler, düşman örgüt ve hükümetlerinin içerisinde gizli görevler yapmakta olan kişilerdir. Bunlar kesinlikle İslami harekete mensup olduklarını ve örgütlerini belli etmemelidirler. Hakikatte bu kişiler, İslami hareketin bütün merhaleleri içerisinde bulunurlar, fakat bunlara uygun olan özellikler, içinde yaşadıkları cahiliye toplumuna mensup olduklarını ispat etme gayreti açısından birinci merhalenin özellikleridir. Bu mevzu hakkında açıklamak istediğimiz en önemli nokta da şudur. Gizli çalışmada bulunan bu kişiler, görevlerini kendileri belirlemezler. Onların görevlerini yönetici kadro belirler. Bizi bu açıklamayı yapmaya iten sebep, İslam'a mensup olduklarını iddia eden bazı gençlerin, dünya menfaatlerini ve imtiyazlarını koruyabilmeleri için zorba hükümetlere dostluk gösterip onların prensiplerini kabul etmeleri, hatta kafir örgütlere girerek onların sapık fikirlerine çağrıda bulunarak o fikirleri yaymaları, sonra da gizli olarak Müslüman olduklarını iddia etmeleridir. İslam anlayışına göre bu bir nifaktır ve kesinlikle kademeli bir çalışma değildir. Müslüman bir gence veya kadına bu görevi verecek olan İslami hareketin yönetici kadrosudur. Mesele kişinin şahsi kanaatine bağlı değildir. İslami hareketin ileride açıklayacağımız bütün merhalelerinde bu gibi görevlerde bulunanlar, kendi şahsi kanaatleriyle değil, yönetici kadrolarının emriyle bu görevleri üstlenmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak yapmak istediğimiz ikinci açıklama ise şudur. Bir Müslüman ancak öldürücü işkence ve ezalara maruz kalma halinde az önce bahsetmiş olduğumuz gizli görevleri yapmakla mükellef olan kişilerin saflarına, yöneticilerinden emir beklemeksizin kendi şahsi kanaatiyle bürünebilir. Bu gibi hallerde Müslüman bir kişinin karşısındakilere kafir rolü yapması mübahtır. Fakat işkence ve eziyet korkusuyla bunun yapılması caiz değildir. Bu iki noktayı birbirinden çok iyi ayırt etmek gerekir. Çünkü birinci noktanın Kur'an-ı Kerim'den şer'i dayanağı vardır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kalbi imanla dolu olduğu halde zor altında olanın dışında. Nahl Suresi 16. Ayet Bu ayeti kerime Ammar bin Yasir radıyallahu anh hakkında inmiştir. Müşrikler Ammar radıyallahu anh'a işkence edip, kendi ilahlarının adını iyi olarak ve Muhammed aleyhisselamın adını kötü olarak anana kadar onu bırakmamışlardı. Döndükten sonra durumunu Resulullah aleyhisselama anlatınca, Resulullah aleyhisselam ona, eğer canına kastederlerse dön demiştir. Buradaki dön tabiri dil olarak dönmeye işarettir. Çünkü öteki şekilde olan bir dönüş küfre dönüştür. Fakat vücuda, maneviyata ve dünya menfaatlerine zarar gelebilir korkusu, küfrü ilan etmek ve onun planları doğrultusunda yürüyüp, ona davet etmek için yeterli bir gerekçe değildir. İmam Ahmet bin Hanbel, Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşünde hükümete muvafakat ettiğinden dolayı büyük muhaddislerden olan Yahya bin Mu'in ile konuşmayı kesmişti. Kendisine Amar bin Yasir radıyallahu anh'in hadisesi hatırlatılınca onlara cevap olarak Ammar radıyallahu anh zor altındaydı, zor altında kalmaktan korkanlardan değildi demiştir. Gelecek merhalelerde İslami hareket içerisindeki hacmine göre bu konuyla ilgili örnekleri tekrar ele alacağız. Burada sadece söz konusu mevzunun genel özelliklerini izah etmek için konuyu ele almış bulunmaktayız. Netice olarak zikrettiğimiz konu, bizi bu merhalenin özellikleriyle çok yakından ilgisi olan mühim bir meselenin halledilmesine götürmektedir. Müslüman yönetici kadro tarafından, düşman saflarında görevlendirilmiş olan Müslüman bir gencin durumunun düşmanlar tarafından keşfedilmemesi için bu cahiliye toplumuna uyum sağlamada kendisine mübah olan ölçüler nelerdir? Şüphesiz en doğrusunu Allahü Teala bilir. Fakat benim düşünceme göre bu topluma uyum sağlamada kendisine mübah olan ölçüler farzların ve haramların çerçevesi dışına çıkmamasıdır. Yani farzı terk etmesi mübah olmadığı gibi Büyük günahları işlemesi de mübah değildir. Pratikte karşı karşıya kalacağı en büyük sorun namaz farizasıdır. Çünkü diğer farzlar namaz gibi devamlı değildir. Aynı zamanda Ramazan ayında karşı karşıya kalacağı sorun oruç farizasıdır. Neticede ikisinin de gizlenmesi mümkündür. İslami hareket içerisindeki bazı akımlar söz konusu olan kişilerin öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazlarını toplamalarını mübah görmüşlerdir. Muhtemel olan fıkıh mezhepleri, bu namazların ancak şiddetli yağmur, korku ve sefer esnasında toplanabileceği görüşündedirler. Fakat söz konusu olan İslami akımlar da görüşlerini, Resulullah Aleyhisselam'ın özürsüz olarak iki namazı topladığı, sahih-i müslimde rivayet edilen sahih bir hadise dayandırmaktadırlar. Ben bundan daha büyük bir ruhsat bilmiyorum. İslami hareket içerisindeki gençler arasında dolaşan, gecenin sonunda bütün namazların toplanabileceği görüşünün, Kur'an ve sünnete dayalı bir delilinin olduğunu zannetmiyorum. Hendek gazvesinde savaş seher vaktinden yatsıya kadar devam etmiş, Müslümanlar devamlı olarak düşmanla çarpıştıkları için namazlarını eda edememişlerdi. Durum böyle olduğu halde Hendek gününde Resulullah Aleyhisselam'ın bütün namazları toplayarak kıldığı rivayet edilmiştir. Ramazan ayında oruç meselesi içinde de aynı sözleri söyleyebiliriz. Düşman saflarında görev yapmakta olan bir Müslümanın, oruç farizasını terk etmeye hakkı yoktur. Haramlardan kaçınma meselesinde de durum aynıdır. İslami hareketin yöneticileri tarafından, düşman içerisinde casuslukla görevlendirilmiş olan bir Müslümanın, zulümden korkarak, Zorba kâfirlere dostmuş gibi görünebilmek amacıyla içki içmesi veya zina yapması kesinlikle caiz değildir. Kâfire muvafakat etmek en doğrusunu Allahu Teala bilir. Sadece söz ve lafız yönündendir. Veya zorunlu olarak yapmak durumunda kaldığı Allah'ın affedeceğini umduğumuz bazı küçük günahlar olabilir. Gizli davet ve örgütlenme merhalesi ile gelecek merhale arasındaki ayrıcı sınır farzları eda etmek ve haramlardan kaçınmaktır.